Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ejmein. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Alemlere örnek olarak gönderilen kutlu nebiye salat ve selam o Nebi'nin mübarek ellerinde yetişen bütün ashabı kiram efendilerimize selam. Bugün adına burada meclis kurduğumuz Cebele İbni Harise'ye selam. O günden bugüne kadar tevhid sedasını o sedaya yakışır bir biçimde bugünlere kadar taşıyan tüm alimlerimize, önderlerimize, rehberlerimize selam. Cebel İbni Harise radıyallahu anh'ın adına kurulan bu sofraya uzaktan yakından gelen tüm kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim 74. program elhamdülillah. 2,5 yıl önce başlandı. 3 yılda bitirilmesi hedefleniyordu. 3 yıldan biraz erken de bitecek Allah nasip ederse. Her ilde istedik ki bir sahabi efendimiz o ile asr-ı saadet ruhundan bir şeyler taşısın. Bir şeyler bıraksın iz adına bizler de bilmem bu sözüme kızar mısınız ama asr-ı felaketin insanları olarak hiç değilse az bir şey o saadet asrından nasiplenebilelim dedik. Onun içinde her ilde Kıbrıs'ta bizim yüreğimizin bir parçası. Orada da Ümmü Haram anamızın ayak izleri var. Orada işin içerisine dahil olsun dedik. Öylece isimler belirlendi. Sıra Ağrı'ya gelince Ağrı'nın sahabesi kim olsun diye düşününce yıllar önce okumuşum aklımda kalmış. Araplar sizin dağınıza yani Ağrı Dağı'na Cebelül Haris diyorlar. Cebelül Haris ifadesini hatırlar hatırlamaz dedim ki isim ona çok yakın en iyisi Ağrı'nın sahabesi de Cebele İbni Harise olsun. Ve onun üzerinden biz biraz sonra bazı şeyler anlatacağım özellikle onun ait olduğu aile Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nazarında çok farklı bir aile olduğu için o olsun da ağrıda o muhabbet üzerinden farklı şeyleri alsın öğrensin hayatlarına taşısın dedim İnşallah isabet kaydetmişimdir İsabet kaydettiğimizin işareti de sizlersiniz siz buraya bir hatibi değil, saadet asrından bir insanı dinlemeye geldiniz. Allah gerçek manada bana anlatabilmeyi, hepimize anlayabilmeyi ve yaşayabilmeyi nasip eylesin. Ben ağrı dağının insanlarına biraz dağdan bahsetmek istiyorum. Dağı anlatarak dağdan bir isme geçiş yapmak istiyorum. Dağ, Coğrafyanın konusudur. kürenin üzerinde diğer coğrafyaya göre yüksek olan yerlere öyle derler. Ama dağ Kur'an'ın da konusudur. Onlarca cebel ve cibel yani dağ ve dağlar diye ayetler okuruz biz ilahi kelamdan. Ve bir hakikat öğreniriz Allah'ın ayetlerinin içerisinden. Nedir o hakikat? İlmin yeni ulaştığı bir hakikat ki o hakikat Aslında dağlar Yeryüzünün kazıklarıdır Elem neca'lil arde mihade Vel cibale evtade diyen Rabbimiz Evtad diye isimlendirmiş Yeryüzünün sarsıntısı dursun diye Yeryüzüne kazıklar çakıldığını söylemiştir aslında çok önemli bir ifadedir bu dağdan adamlar deyince de ne kastettiğimiz biraz da o anlamda saklı aslında. Bugün insanlık tarihinin kaderini değiştiren insanlar bunlar başta peygamberler sonra onların mübarek ellerinde yetişen ve onlara ashab olan adı havari olan adı sahabi olan o ilk nesil olan insanlar. Tek kelimeyle dağdan insanlardır. Ve yine tek bir cümleyle bir hakikati sizin zihinlerinize emanet edeyim. Eğer bugün 1 milyar 700 milyon Müslümanlar sayı olarak bu kadar olmasına rağmen çokça sıkıntıları içlerinde taşıyorlarsa... Dağ gibi adamların olmadığından dolayıdır. O dağ adamlar, dağdan adamlar bambaşka bir şey. Ne demek peki evtat ve ne demek dağdan adamlar? Aziz, ağrılı kardeşlerim. Bir dağın dağ olabilmesi için kazık da böyledir. Kelime biraz dur ama ne olur kusuruma bakmayın. Yere çakıldığı zaman, Görünen kısım görünmeyen kısımdan daha az olmalıdır. Bugün coğrafyanın da bize verdiği bir bilgidir bu. Gördüğümüz dağların görünmeyen kısımlarında 10 kat 15 kat daha büyüklükte dağlar o dağların altında yerin altındadır. Mesela Yeryüzünün en büyük dağının Everest dağı olduğu söyleniyor. 8 bin küsür yaklaşık 9 bin metreye yakın son araştırmalar diyorlar ki 125 kilometre de onun altında bir dağ var. Yani onun 14 katı daha büyüklükte bir dağ altında duruyor. 5 bin 137 metre mi ağrı dağının yüksekliği büyük ağrı dağı en az 10 kat aşağısında bir dağ var yani 50 bin metre altında duruyor ne demek istiyorum peki buradan bir şey söylemek istiyorum bir şeyin semaya baş kaldırabilmesi için ben burada varım varlığımdan haberdar olun diyerek varlığa tabir caiz ise eğer meydan okuyabilmesi için, görünen kısmı ne kadarsa, görünmeyen kısmı toprağın altında o kadar ve ondan fazla olmalıdır. Semaya baş kaldırabilmek için, kökün sağlam olması gerekir. Sadece vitrinden ibaret olan insanlar, İnsanlığın kaderini değiştiremezler. İnsanlığın içerisindeyken, insanlarla beraber olurken güzel sözler söyleyenler, eğer bu güzel sözleri Rableriyle baş başa kalırken de söyleyemiyorlarsa, sokakta gözükenle evde gözüken daha farklı değilse ve evdeki daha yüce değilse, işte orada sıkıntı vardır görünür sen baktığın zaman da hoşlanırsın ama bir rüzgarlık işi vardır Allah korusun kökü olmadığı için bir rüzgar eser alır onu götürür işte dağdan adamlar dediğimiz zaman neyi kastetmiş oluyoruz biliyor musunuz kökü ağır dağı kadar sabit olan adamları kastediyoruz Öyle olma duasını ben de yapıyorum. Allah bizi de öyle yapsın. Köklerimiz sağlam olsun ki yeryüzüne biz de bir zamanlar İslam'ı ve imanı anlatan o bahtiyarlar gibi imanı ve İslam'ı temsil ederek anlatabilelim. Aziz kardeşlerim dağdan açtım dağdan da götüreceğim. Dağ dediğimiz zaman aklımıza Beş tane ana konu gelmeli. Bunlar aslında biraz sonra size anlatacağım. Cebele İbni Harise ile yakından kadar konular. Nedir biliyor musunuz o 5 konu? Peygamberler ve dağ. Aleyhselat ve selam efendimiz ve dağ. Sahabe ve dağ. Cebele İbni Harise ve dağ. Biz ve dağ. Aslında Allah size ne kadar büyük bir nimet vermiş biraz sonra göreceksiniz. Bakın peygamberlerin hayatlarına her birisinin hayatında bir dağ vardır. İnsanlığın ilk atası olan Hazreti Adem yeryüzündeki yürüyüşünü bir dağdan başlattı. O dağın adıydı Arafat Dağı cebel Rahme diyoruz. Rahmet Dağı diyoruz. Orası İnsanlığın başladığı bir dağdı aslında de, yani insanlık neslinin neşet ettiği yerde bir dağdı İnsanlığın ikinci atası Hazreti Nuh ve Cudi Dağı ağrılılar bizde diyor şırnaklılar bizde diyor herhalde şırnaklıların doğru bana kızmazsanız çünkü öyle söylüyorlar. Şehri Nuh, Şırnak diyorlar. Cudi Dağı'nın oru olma ihtimali biraz daha fazla. Ama Cudi Dağı gibi bir dağ, insanlık tarihinin ikinci neşet ettiği dağ olarak önümüzde duruyor. Hepimizin iman atası olan Hazreti İbrahim, Harran dağlarında başlayan bir tevhid mücadelesi var. Bir dağın içindeki bir mağarada, Rabbini aramaya başladı ki o ayetler Kur'an'a ayet oldu. O arayış Kur'an'ın çok önemli mesajlarını aktardığı bir konu oldu. Sonra Tevrat'ın Faran Dağları dediği ama bizim kaynaklarımıza göre Mekke diye bilinen Ümmül Kura şehirlerin anasında bir iman mücadelesi başladı ki yine dağlardaydı. Oğlu İsmail'in mücadelesi de oradaydı. O soyun meyvesi olan sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesi de o dağlardaydı. tur Sina, Hazreti Musa'nın hayatındaki önemli bir ifade, Sina Dağı, onun hayatının üzerinden verilen mesajlar hepinizin malumu. İnsanlığın ikinci hirası Zeytin Dağı, Filistin'de, Onlarca peygamberin vahi aldığı bir dağdır ki en son biz orayı Zekeriya Aleyhisselam'dan biliriz. Orayı İsa Aleyhisselam'dan biliriz ve İsa Aleyhisselam'ın onlarca hatırasını Zeytin Dağı'ndan okuruz. Aleyhisselat ve selam efendimiz ve dağ desem şimdi şöyle soruları ya da şöyle ifadeleri sevmiyorum ama Anlaşılsın diye de söylemek istiyorum. Ağrı dağı Efendimizin hayatında olsaydı, Acaba bizim gibi mi davranırdı, yoksa fakrı mı davranırdı? Bilmem içinizde onu yapan var mı? Her gün ağrı dağını görüp de, Esselamu aleyke ya ehel aziz diyen var mı içinizde? Ey aziz kardeşim sana selam olsun diyen, ya da yüreğine bir derin hüzün indiği zaman Ah dağ Sensin benim sırdaşım diyen içinizde var mı? Yüreğiniz sıkışmış hüzünden Adeta parçalanıyorsunuz İnsanlardan bana sırdaş olmaz Desem de o sırrı taşımaz Bana ağrı sırdaş olsun Cebelül Hariz Ağrı dağı sırdaş olsun diyen var mı içinizde ama sizin iman ettiğiniz peygamberiniz var ya sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi o okullardaki koca bir yalan varlığı okullarda yıllar yılı bize böyle öğrettiler cansız varlık canlı varlık hayır böyle bir şey yok bizim kitabımıza göre cansız varlık diye bir şey yoktur Bizim kitabımıza göre varlık ikiye ayrılır. Şuurlu varlık, şuursuz varlıktır. Dolayısıyla her varlık canlı varlıktır. Onun için siz bugün devesiyle konuşan bir peygamber gördüğünüz zaman, yağan yağmura cübbesini uzatan, hoş geldin diyerek yağmuru karşılayan bir peygamber okuduğunuz zaman, Kendisine vefa gösterip Altında minber olan Minberiyle konuşan Bir peygamber gördüğünüz zaman Dağla konuşan Bir peygamber gördüğünüz zaman Yadırgamayın Durum bundan ibarettir Ağrı dağı da onun hayatında olsaydı Aynı şeyi yapar Aynen Uhud'a Aynen Hira'ya Aynen Tihame'ye Aynen Sevre, aynen Ebu Kubeys'e, aynen Safa'ya yaptığı gibi ağrı dağına da her gördüğü zaman el sallardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve dağ dediğimiz zaman böyle. Allah aşkına biriniz bana anlatın. Nasıl izah edeceksiniz? 58 yaşında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Hazreti Hatice'den sonra ilk kez Maria anamızdan İbrahim ismini verdiği bir erkek evladın babası olur. O kadar sevinir ki sevincini şöyle anlayın vahyin emin meleği Cebrail o güne kadar geldiği zaman ya Resulallah der ama o günden sonra gelince ya eba İbrahim'dir ey İbrahim'in babasıdır ona öyle selam verir. O İbrahim 18 aylıkken Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın kucağında vefat eder. O vefat anını anlatıyor bize Abdurrahman İbn Avf Gözlerinden yaşlar akıyor diyor İbrahim'in üzerine biz artık dayanamadık dedi ki ya Resulallah, hani sen bizi men etmiştin ölünün arkasından ağlamaya ne bu hal dedik şöyle gözünün yaşını sildi döndü bana dedi ki Abdurrahman dedi beni men ettiğim ölünün arkasından ölüde olmayan meziyetleri sayıp dökerek saçı başı yolarak Feryat figan ederek, Allah'ın istemediği kelimeleri söyleyerek ağlamaktır. Yoksa gözyaşı Allah'ın rahmetidir. Allah onu sevdiği kulunun göksüne koyar. Ben de İbrahim'in ayrılığına bu gözyaşlarını döküyorum. Sonra şöyle bir kaldırır başını. Avali diye bir mıntıkadır. Mari anamızın evi. Uhud oradan çok güzel gözükür. Şöyle bir başını kaldırır. Uhud'a bakar. Ah Uhud der ah! Eğer bugünize inen hüzün, benim üzerime inen hüzün, senin üzerine inseydi, vallahi sen de dayanamaz o acıya paramparça olurdun. Sonra döner, göz yaşarır, gönül mahzun olur ama şu dudaklardan Allah'ı hoşnut etmeyen, Tek bir kelime çıkmaz der. Uhud oldu sizin peygamberinizin sırrının sırdaşı. İleri geri konuşuyor sahabeden bazıları Uhud'un arkasından hani savaş kaybedilmiş orada. Diyorlar ki Uhud'un yüzünden kaybettik. Ne diyor Efendimiz? Uhud bir dağdır. O bizi sever biz de onu severiz. Bir dağ bir adamı nasıl sever? Bilmiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gibi dağı okuduğumuz zaman ancak anlayabiliriz. O dağın üstündedir bir gün. Dağ bizim anlamayacağımız mahiyetini kavrayamayacağımız bir şekilde şöyle bir titrer, şöyle bir zelzele geçirir. Bukhari'de, Müslim'de geçen bir hadis aktarıyorum. Döner dağa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Usbut Ohud. ''Fe inneme aleyke nebiyyun ve sıddıkun ve şehidandır'' ''Yerinde sabittir ey Uhud'' ''Senin üstünde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit vardır'' ''Derdine derman, sırrına sırdaş'' ''Uhud böyle'' ''Efendimiz ve vesselamın dünyasında dağ böyle'' Ya dağdan adam olan sahabiler, benim kıymetli kardeşlerim, onların her birisi bir dağ. Ne kadarını biliyorsak, o kadarı toprağın altında görünmüyor. Biz Hazreti Ebubekir'in ne kadarını biliyoruz Allah aşkına? Ama o dağdan adamlar, o iman kesilen adamlar, o yürüyen Kur'anlar, o yaşayan Kur'anlar o sünneti hayatlarıyla doğrultan adamlar, küçültmek için değil haşa, ayaklarının tozuyum ben, ama İslam'dan önce deve çobanı olan o adamlar, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen o adamlar, cahiliyenin karanlığında olan o adamlar, Kur'an'la tanıştıktan sonra, imanla tanıştıktan sonra, dağdan olan o adamlar, kökleri olan o adamlar 23 yılın sonunda cihana imanın mesajlarını takdim ettiler. Ben ara ara duruyorum şunu diyorum Allah sizden ebeden razı olsun. Ya gelmeseydiniz ya bizim gibi küçük işlerin adamı olsaydınız. Mesela deseydiniz ki Medine'de peygamberin kabri var. Ben burayı nasıl terk ederim deseydiniz ve Medine'de yaşasaydınız. Siz rahatı tercih etseydiniz ve Anadolu'ya imanın tohumlarını getirmeseydiniz. Hicretin 17. yılında yani Resulullah'ın vefatının üzerinden daha 6 yıl geçmeden o günkü adıyla El Cezire'ye imanın tohumlarını getirmeseydiniz. Biz ne olurduk Allah aşkına? Kimimizin atası Zerduş olarak... Kimimizin atası mazdek olarak, kimimizin atası Mecusi olarak, kimimizin atası putperes olarak ölür giderlerdi. Ama onu düşünmediler o dağ gibi adamlar. Dediler ki: Varsın bedenlerimiz bugün bu dünyada Allah Resulünden ayrı olsun. Varsın yıkılası viranede evladu iyalin boynu bükük olsun. Sadece Muhammed'in sancağı sallallahu aleyhi ve sellem boynu bükük kalmasın bu aşkla bindiler bir atlarına bir çıktılar yola bir daha da Medine'ye Mekke'ye dönemediler. O insanlar işte dağdan adamlar o insanlar işte İsa ruhunu yaşamak için yaşamak değil. Yaşatmak için yaşamayı hayatlarında içselleştiren adamlar cihana derin izler taşıdı, taşıdılar. Cebele İbn Haris ve Dağ şimdi diyeceğim. Biz ve Dağ en son diyeceğim. Kıymetli kardeşlerim Cebele İbni Haris'e çok fazla hakkında malumat olan bir sahabi değil. Ama kimin abisi biliyor musunuz? Zeyt bin Harise'nin abisi. Zeytbin bin Harise ki dağ gibi bir adam, o dağ gibi adamın abisi. Aslen Yemenli bu aile. Yemen'in Kuda kabilesinden. Yemen'de yaşarlarken, babası Harise İbni Şurahbil, anası, ikisinin annesi de aynıdır zaten, Sade binti Salebe, babası Kuda kabilesinden, Anası sade ya da Suade iki şekilde okunuyor. O da Arapların cömertlikleriyle meşhur Tay kabilesinden. Hani Hatemi Tay var ya o kabileden. Hatemi Tay imana yetişmiyor da oğlu Adi İbni Hatem hatta birkaç sebebin üzülde de konu olan hatıraları var. O büyük insan iman edip sahabi olma şerefine nail oluyor. 5-6 yaşlarındayken Hazreti Zeyd o günler daha çocuk, Cebele Zeyd'den 5-6 yaş büyüktür, annesi Saade ya da Sude dedim, oğlunu yanına alıyor, kardeşlerini yani Zeyd'in dayları olan Tay kabilesini ziyaret etmek için yola çıkıyor. Ama Allah'ın takdiri başka, kader başka bir şekilde işleyecek. Onun için o sözü söyleyen büyük üstad çok doğru söylemiş. Beşer zulmeder ama kader adalet eder. Kader başka bir biçimde işleyecek, başka bir biçimde yürüyecek. Onlar Tay kabilesine varmadan eşkıyalar saldırır o kervana, adamlar öldürülür kadın da öldürülür orada, gözlerinin önünde annesi de öldürülür, çocuklar da esir olarak alınır, köle pazarında getirilir, satılır ve onu Hakim İbni Hizam isimli, Hatice annemizin yeğeni olan, İslam tarihinde de adı çok farklı tablolarda vardır onun, o zat satın alır. Aradan bir müddet geçer, Zeyd bin Haris'e, 16 yaşına gelir. Yani 10 yıllık ömrü, Hakim İbni Hizam'ın yanındadır. 16 yaşlarına gelince, o günlerde 25 yaşında, sallallahu aleyhi ve sellem, 40 yaşında Hatice anamız. O ikisi evlenirler. O izdivaç, bambaşka bir izdivaç. Evlendikleri zaman, Hatice annemizin yeğeni olan, Hakim İbni Hizam, Zeyd'i, Hatice annemize düğün hediyesi olarak verir. Aynı günler evlenmişler artık düğün olmuş. Hatice annemiz de tutar Zeyd'i Allah Resulüne hediye eder. Efendimizin yanında başlar Zeyd kalmaya. 16 yaşına kadar mektuplar yazmış o zaman. Şiirler söylemiş. Yemen'den giden gelenlere haberler vermiş kendinden haberler göndermiş babama söyleyin amcama söyleyin ben buradayım beni Haşim ailesinin yanındayım demiş demiş demiş ama kimseler onun sesini duymamış Efendimiz'e 25 yaşındaki Muhammed'ül Emin'e erişince ne şiir okumuş ne haber göndermiş onu tanıdıkça ona hayran olunca babayı da unutmuş Ananın ıfırakını da unutmuş, kardeşlerini de unutmuş. Ama aradan birkaç sene geçmiş, babası Harise, amcası Kap, sonra sonra Mekke'ye Muhammed'ül Emin'in huzuruna gelmişler. Duyduk demişler bizim oğlumuz senin yanında. Ne kadar istiyorsan fidye iste, verelim o fidyeyi sana. Oğlumuzu götürelim Yemen'e Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Daha yaş 30 olmamış dikkat buyurun O günlerde nasıl bir iz bırakmış Buradan ben ağrılı kardeşlerime ne demek istiyorum inşallah anlayacaksınız Ne söylemek istiyorum bu, buradaki o mesajla Bunu anlama adına biraz farklı bir nazarla bu sözlere kulak verelim Diyor ki ne kadar istiyorsan fidyeyi diyelim çocuğumuzu alalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şu. Çağıralım Zeyd'i soralım ona. Sizinle gelmek istiyorsa yolu açık olsun bir tek dirhem almadan sizinle beraber gelsin. Ama benimle kalmak istiyorsa dünyaları yıksanız onu size vermem. Efendimiz de onu çok sevmiş o da Efendimiz'i çok sevmiş. Zeyt çağrılıyor, baba amcayı tanıyor, sarılıyor, gözyaşı döküyor, ağlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Zeyt diyor, baban seni almaya gelmiş. Gidersen eğer yol sana açık. Halen gözyaşı devam ediyor Zeyt'te ve dilinden dökülen cümleler de şu oluyor. Ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi seni tanıdıktan sonra, ne babayı ne anneyi ne memleketi ne başka bir şeyi artık ben hatırlar olmadım. Eğer seni tanıdıktan sonra çıkar gidersem asıl köleliği o zaman tadacağım. Onun için müsaade edersen eğer senin yanında kalacağım. Babası amcası şaşırıyorlar. Babası kızarak dönüp diyor ki yazıklar olsun sana. Sen öz babanı yabancı bir adama mı tercih edeceksin kendi memleketini garip bir memlekete mi tercih edeceksin? Yazıklar olsun sana diyor. Zeyd diyor ki baba diyor bir tanısan bu başka bir şey bir tanısan diyor. Ne kadar ısrar ediyorsa baba amca Zeyd'i ikna edemiyorlar. En son babası Harise diyor ki demek ki bunda bir iş var. Bu kadar ısrara rağmen kabul etmediğine göre bu bambaşka bir hal görmüş. Memmun da en azından yerini de öğrendik. O halde bırakarak Zeydi baba ve amca tekrar Yemen'e dönüyorlar. Peki ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Tutuyor elinden Zeydin Kabe'nin avlusunda. Şöyle elini kaldırıyor. Ey Kureş diyor. Bundan sonra Zeyd Muhammed'in mevlası, oğlu ben de onun sahibiyim. Bundan sonra Zeyt Zeyt İbni Harise değil, Zeyt İbni Muhammed'tir. O benim varisim, ben de onun varisiyim. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyt bin Harise'yi kendisine evlatlık olarak alıyor. Bakın tarihe ne göreceksiniz. Ta hicretin beşinci yılına kadar. Ahsap suresinin 5. ayeti nazil olana kadar ayet evlatlık hukukunu belirleyen ayettir. Evlatları öz babalarına nispet edin diye Allah'ın emri gelene kadar Zeyd İbn Muhammed'dir. Ne zaman ayet geliyor o zaman Zeyd İbn Harise oluyor. İslam'dan önce böyledir. Muhammedül Emin budur zaten. Allah aşkına bu kadar konuşmamıza rağmen bu kadar sözü, rivayeti arka arkaya dizmemize rağmen hayatın içerisinde ahlakı diriltemediğimiz için o ahlakı yansıtamadığımız için kim bizden etkileniyor? Söz çok bizde. Rivayet çok ama riayet yok. Niye? Tebliğin biz sadece dil ile olduğunu zannediyoruz. Asıl tebliğ Hayat iledir hal iledir lisanı kal'dan önce lisanı haldir ben çok merak etmişimdir bazen arkadaşlara da soruyorum size de sorayım İslam ordusu Hicri 17'de El Cezire'ye geldiği zaman Bölgede Kürtler yaşıyordu çok az mahalli lisanlar konuşuyordu. Gelen İslam ordusu da altı bin kişiydi yaklaşık bin kişisi sahabiydi beş bini tabiindi, Yani altı bini de Arap'tı. Bölge halkı Arapça bilmiyor. Gelen İslam ordusu Kürtçe bilmiyor. Peki nasıl anlaştılar da onlar yürürken iman adına iz bırakarak yürüdüler. Sadece biz dilden zannettiğimiz için anlayamıyoruz öyle değil bir namaz kıldılar alemin yüreğine iman tohumu ektiler onun bunun bahçesinden yürürken bir titizlikle yürüdüler hakka hukuka riayet ettiler yüreklere iman tohumu saçtılar onun bunun namusuna göz atmadılar her zaman gözler ayaklarının uçlarındaydı çünkü Resulullah onlara yolda yürümeyi bile öğretmişti. Onlar da öyle yürüyordu. Onun bunun namusuna göz atmadıkları için namusların yüreklerini fethettiler. Geçtikleri elma bahçelerinden, üzüm bahçelerinden paralar bırakarak geçtiler. Ve insanlar dediler ki budur hak din. Öylece iman edip o iman ailesinden oldular bugün onu göremiyor bizden insanlar akraba oluyor yaka silkiyor komşu oluyor yaka silkiyor aynı davaya inanmış güya öyle ikisi de mücahit ama Allah sonra ikram vermiş cebleri biraz para görmüş İkisi de müteahhit olmuş ortak olmuşlar bambaşka bir tabiat bambaşka bir ahlak olmuş bu olmadığı için bakın olmuyor ama zeyt o büyük insan o dağ gibi insan el emin olarak görmüş peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi daha yaş 30, 10 yıl sonra çıkmış o el emin ben el er resulüm demiş hiç tereddütsüz la ilahe illallah muhammedun resulullah demiş. Ve iman ederek Zeyd bin Haris'e o iman halkasının ilk neferlerinden biri olmuş. Ulama çok güzel bir şey söylemiş. Ben de onu kabul ederim. Kimseyi kimseyle yarıştırmamak için demişlerdir ki erkeklerden ilk iman eden Ebu Bekir çocuklardan ilk iman eden Ali, kölelerden ilk iman eden Zeyd ibn Harise, kadınlardan ilk iman eden Hatice radiyallahu anhumecmaîn el hakta doğrudur. Zeyt bin Harise o sınıfın ilklerinden birisi. Baba daha sonra gelip gidiyor tekrar tekrar ısrar ediyor. Her seferinde cevap red olunca Harise İbn Şurahil de iman ederek o da o halkaya dahil oluyor. Peki biz Cebele İbni Harise'nin adını ne zaman duyuyoruz? İlk ne zaman duyuyoruz biliyor musunuz İslam tarihinde? Haris İbni Şurahbil yani babası İbni Sad'a da giren bir şiir okuyor. O şiirde oğullarından bahsediyor. Dört tane isim sayıyor orada. Cebele, Amr ya da Ömer, Kais ve Zeyd. İşte biz oradan anlıyoruz ki Cebele isminde bir oğlu var. Ha, Harise'nin ve daha sonra da zaten ondan farklı bir biçimde haberdar olacağız. Diğer çocukları hakkında bilgimiz yok. Zeyd bin Harise 13 yıl boyunca iman ettiği günden itibaren de Allah Resulü'nün arkasında biliyorsunuz Taif yolculuğunda sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber Taif'e yürüyecek. Sonra hicret edecek, hicret yurdu olan Medine'ye gelecek Efendimiz aleyhissalatü vesselam ensarı ve muhaciri birbirine kardeş kılarken Zeyd bin Harise'yi de Useyd İbni Hudayr ile kardeş kılacak. Arkasından savaşlar başlayacak, mücadele başlayacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicretin 8. yılına kadar ki birçok seriyede Komutan olarak Zeyd'i atayacak. Neden? Çünkü o çok savaşçı birisidir. Farklı bir askeri kabiliyeti vardır. Efendimiz de bunu keşfetmiştir. Onu ordu komutanı olarak atayarak onlarca savaşın içerisinde komutan olarak istihdam etmiştir. Aradan bir müddet geçiyor. Babası Haris'e vefat ediyor. Bu sefer Cebele İbni Haris... Medine'ye geliyor. Geliş amacı şu. Zeyd'e diyor ki defaatle babam geldi seni geri götürmek için gelmedin. Ben de aynı şey için geldim. İstiyorum ki seni alayım Yemen'e kendi coğrafyamıza kendi beldemize götüreyim. Harise şunu istiyor. Zeyd şunu istiyor. Diyor ki birkaç gün kal yanımızda. Biraz İslam toplumunu tanı. Ondan sonra bir daha konuşalım. Birkaç gün kalıyor. O günlerde Zeyd bin Harise de ellerini açarak iman adına onun hidayeti adına dua dua yakarıyor. İman etmesi için hidayete ulaşması için ellerini indirmiyor. Zeyd bin Harise böyle bir kardeşlik işletiyor. Ama Cebele İbni Harise de İslam toplumunu tanıyınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyınca o da iman ediyor. Efendimizin huzurunda bir gün gelip iman ettiği zaman en gür seda ile tek bir nidasını Mescid-i Nebevi'nin ortasında dile getiren Cebele İbn Harise oluyor. İnsanlar öğreniyorlar ki Zeyd'in bir kardeşi var adı Cebele çünkü çok iyi tanımıyorlar. İlk kez o günlerde gelmiş soruyorlar diyorlar ki ey Cebele sen mi büyüksün yoksa zeyt mi büyük cevap nasıldır biliyor musunuz aynen Hazreti Abbas'ın cevabı ben ondan önce doğdum ama o daha büyüktür neden söz kelimeler Müslüman'ın dilinden düşünerek çıkar böyledir her kelimenin aslında varacağı bir yer vardır Yaşça büyük olmasına rağmen ben ondan büyüğüm demiyor. Neden? Derdi var onun. Hidayette, imanda, İslam'da, mücadelede, cihatta hep bir adım önde olmuş Zeyd bin Harise. E imanın kıymetini öğrenmiş bir insan nasıl olur da der ki ben ondan büyüğüm? Onu yaşça söylese bile onu kendine yedirtemez. Onun için Hazreti Abbas'a da soruluyor. Hazreti Abbas Efendimizin amcasıdır, iki yaş büyüktür. Soruyorlar sen mi büyüksün Resulullah mı? Hazreti Abbas'ın cevabı aynı. Ben ondan önce doğdum ama o benden büyüktür. Aynı sözü Cebele İbni Haris'e söylüyor. Ben ondan önce doğdum ama o benden büyüktür. Çünkü iman onu büyütmüştür. Onun dağ oluşu benden daha öncedir bunu ifade ediyor. Hadis kaynaklarına bakın aziz kardeşlerim. Cebele İbni Harise'nin dilinden bir tane hadis okuyacaksınız. Tek bir tane rivayeti var. İbni Hacer'in el isabesinde kaynaklarıyla beraber o hadisi bulmanız mümkündür. Nedir o hadis? Geliyor. Ya Resulallah diyor. Bana bir süre öğret ki gece son okuduğum süre olsun. Yani yatağıma girdiğim zaman son tesbihat değil. Onunla ilgili Efendimizin başka beyanları var. Cebelenin sorduğu soru başka. Son okuduğum süre ayetler olsun. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Son okuduğun süre kafirun süresi olsun. O süreyi okuyarak yat. Neden? Neden? Çünkü o bir yönüyle tevhid andıdır. Bir yönüyle imanla inkarın birbirinden en derin çizgilerden ayrılmasıdır. Senin dinin sana benim dinim bana diyerek İslam'ın kıymetini bilmek. İslam'ı başka şeylere bulaştırmama adına bir anttır. Bir tabir caiz ise paroladır. Öyle olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyle diyor cebele bunu söyle yat ki sabah de muvahhid olarak uyanabilesin çünkü kafirun süresi şirkten beraat etmektir diyor Allah hepimizi de her türlü şirkten açığından gizlisinden beraat edenlerden etsin inşallah sizi hicretin 8. yılına bir götüreyim Ondan sonra asıl söyleyeceğim sözlere sözü bir yaslayayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Harise İbni Ümeyye isimli bir elçi göndermiş Bizans toprağına ama o elçiyi orada şehit edilmiş. Efendimiz de bir Müslümanın kanı yerde kalmasın diye İslam'ın devlet olduğu o günlerde haydi demiş bir ordu hazırlatmış. Ordunun komutanlarını da Mescid-i Nebevi'de beyan etmiş Ama beyanı Biraz farklı bir beyandır Üç isim arka arkaya saymış Demiş ki Ordunun komutanı Zeyd bin Harise'dir O şehit olursa Onun yerine Cafer İbni Ebi Talip O da şehit olursa Onun yerine Abdullah İbni Revaha o da şehit olursa onun yerine Allah'ın kılıçlarından bir kılıç kim onlar biliyor kim olduğunu ama isim yok o şekilde beyan ediliyor. Üç isim sayılıyor dördüncü de işaret var ve söz kapanıyor kapanır kapanmaz hıçkırıklarla ağlayan bir dağın bir yiğidin sesi duyuluyor. Bakıyorlar ağlayan kim? Ağlayan Ebu Bekir. Anlamıştır. Neyi anlamıştır? Ağlarken sözü şu. Ya Resulallah. Cafer daha yeni Habeşistan'dan döndü. Keşke biraz daha Cafer'e doysaydık. Neyi anlamış Ebu Bekir? Üçü de arka arkaya şehit olacaklar. Üçü de gittikleri o yoldan dönmeyecekler. Bunu anlamış. Ve bu söz yayılıyor Medine'de. O günlerde Medine'de kalan Yahudi bir il, bilgim var. Numan İbni Fuhnus isminde geliyor Efendimiz Efendimizin yanına. Yahudiler öyle hitap eder Efendimiz'e. Ey Ebal Kasım der. Biz Tevrat'ın metinlerinden okuyoruz. Eğer sen Allah'ın gerçekten peygamberiysen söylediğin o üç isimde şehit olacaktır. Çünkü hiçbir peygamber bir orduya 3 tane ordu komutanı atamaz. Böyle yaptığına göre bildiğin bir şey var bu bilgiyi de ancak Allah verir sana. Eğer öyleyse eğer sen Allah'ın peygamberisin. Yok bunu öylesine söylediysen sen yalancının tekisin aşağı. Efendimiz hiçbir şey söylemiyor. Bu Nu'man isimli Yahudi bilgin. Zeyd bin Harise'nin yanına gidiyor. Zeyd diyor, bak hal böyle böyle. Eğer o bir peygamberse sen dönemeyeceksin. Zeyd'in gözünden yaşlar dökülüyor. Diyor ki, yıllardır ben şahadet şahadet dedim yandım. Şimdi Allah bana şehadeti nasip edecek. Ben onun için yürürken sen beni vazgeçirmeye mi çalışıyorsun? Git! Benim için zaten o düğün bayramdır ve bir daha da bu sözleri söyleme diyor bana. Gidiyor Cafer'in yanına aynı söz, Abdullah İbni Revahan'ın yanına gidiyor aynı söz. Olay uzun, muteyi anlatacak değilim size. Ürdün'ün içinde şu anda mute, 3000 kişilik ordu yürüyor oraya. Ve aynen Resulullah'ın dediği gibi oluyor. Zeyt de şehit oluyor, Cafer de şehit oluyor. Abdullah da şehit oluyor. Ondan sonra komutayı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç olan Seyfullah lakaplı Halid İbni Velid alıyor. Savaş farklı bir biçimde orada ceryan ediyor. Geri dönüp geliyor İslam ordusu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği haber doğru çıkmıştır. Müslümanlarda bir sevinç var bir taraftan da hüzün. Ağlayan birini bize rivayetler aktarıyorlar. Ağlayan biri Cebele İbn Haris'e. Mescidin köşesinde oturmuş, gözyaşı döküyor. Birileri yanına gidiyor. Cebele diyor. Senin kardeşin Zeyd, şehit olduğu için mi ağlıyorsun? Şehadet, sevineceğin bir şeydir, üzüleceğin değil. Neden bu gözyaşları? Bir dağ olan Cebele'nin cevabı şu oluyor. Vallahi ben Zeyd'in şehit olmasına ağlamıyorum. Beni ağlatan şudur. Biz Harise'nin oğulları şeref adına ne kazandıksa Zeyd'in sayesinde kazandık. Ama şimdi o Zeyd gitti bizim de şerefimiz bitti. Haşa şerefin bitmedi. Şerefin Ali olsun Ali de oldu ey büyük insan bak 14 asır sonra senin adına Arap'ın bile senin adını unuttuğu bir zamanda senin adına Ağrılılar Ağrı dağının eteğinde Dağı dağa yaslayalım diyerek Senin adına burada bir meclis kurmuşlar Kıyamete kadar Allah senin adını unutmayacak, unutturmayacak inşallah. Allah bizi o isimsiz kahramanların sofrasında mahrum etmesin ve onlardan bizleri daha fazla inşallah nasiplendirsin. Benim aziz kardeşlerim fazla sabırlarınızı zorlamayacağım. Ama size söylemek istediğim bazı şeyler var. Onları da söylemeden gidersem en azından ben Emanete riayet etmemiş olurum. Söz bir emanet ya ben size bazı emanetler vereceğim şimdi. Sözümün başını nereden açtım? Dağı beş şeyle ilişkilendirdim hatırlarsanız. Peygamberler ve dağ dedim. Efendimiz ve dağ dedim. Sahabe ve dağ dedim. Cebele İbni Harise ve dağ dedim. Biz ve dağ dedim. Şimdi size beş tane cümle emanet edeceğim. Bu beş şeyle alakalı olarak. Ama inşallah bu sözleri burada bırakmayacaksınız. Ben Ağrı'yı çok iyi bilirim. Belki uzun bir zamandır gelmiyordum ama benim doğduğum topraklara burası çok yakın. Çok gelip gittiğim bir yerdi burası. Çok da severim sizi. Bu toprakları da bilirim buradaki insanın misafirperverliğini, güzelliğini alıp da bunları da üreteceğinizi, ve ağır dağı gibi bir dağ, bir ayet burada dururken, onun adı da Cebelül Haris iken, yani koruyan bir dağ iken, inşallah sizler de imanın koruyucuları olacaksınız. Ona vesile olsun diye, bu beş tane cümleyi size emanet edeceğim. Bir, insanlık tarihinin, en kamil muallimleri olan Peygamberler Allah'ın yeryüzünü sabitlemek için yarattığı dağlarla sükünet bulmuşlardır. Onların hayatlarında var olan dağları birer ayet gibi okumalı, anlamaya çalışmalısın. Dikkat buyur, ağırlı kardeşim. Siyâli nebini nebinin doğru anlaşılmasında siyer Embiyanın Enbiya'nın etkisini unutma ki daha fazla istifade edebilesin. Tekrar edeyim mi? Anlaşıldı mı? Bir daha edeyim. İnsanlık tarihinin en kamil muallimleri olan peygamberler Allah'ın yeryüzünü sabitlemek için yarattığı dağlarla sükunet bulmuşlardır. Onların hayatlarında var olan dağları birer ayet gibi okumalı, anlamaya çalışmalısın. Siyer-i Nebi'nin doğru anlaşılmasında, Siyer-ül Enbiya'nın etkisini unutma ki, daha fazla istifade edebilesin. Şimdi soruyorlar bana kardeşlerim, hocam diyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, hayatını okumak istiyoruz, istiyoruz, nereden başlayalım? Ne diyorum biliyor musunuz onlara? Hazreti Adem'den başlayın. O peygamberler ilahi bir kitap gibidir. Zaten Kur'an onların hayatlarını anlatıyor. O kitabın mukaddimesi ise eğer Hazreti Adem muahharasıdır. sallallahu aleyhi ve sellem. Ön sözü, mukaddimesi Hazreti Adem'se son sözü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zaten nasıl tarif ediyor efendimiz bize? Benimle benden önceki peygamberlerin misali şuna benzer tevazusuna kurban olduğumuz adamın biri çok güzel bir ev yapmış saray gibi her şey dört dörtlük duvarda bir boşluk var bir tane taş orada boş giriyor saraya geziyor geziyor o taşa gözü takılıyor çok güzel bir ev diyor ama keşke şu boşlukta olmasaydı. İşte ben o boşluğum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir işaret var aslında burada. Beni anlayabilmeniz için Hazreti Yusuf'u anlamanız lazım diyor Efendimiz. Beni anlayabilmeniz için iman atanız olan Hazreti İbrahim'i anlamanız lazım diyor. Beni anlamanız için dert babası olan Yakub'u ve Eyyub'u selam olsun ikisine de anlamanız lazım diyor anlamamız lazım ki bunlar Kur'an'a ayet olmuşlar onun için bugün Cebele İbni Harise'nin sofrasından alacağımız ilk mesaj bu İkincisi, insanlık tarihinin en zirve hali olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağları kendine sırdaş yoldaş barınak ve sığınak edinmişti. Varlık sancısını yüreğinin ta derinliklerinde çekerken Hira ona liman olmuştu. Onun kainat kitabını nasıl okuduğunu iyice anla ki etrafında olan binlerce ayeti fark edip doğru bir şekilde okuyabilesin. Hiran var mı? Benim aziz kardeşim buldun mu kendine Hira? Eğer kendine Hira bulmadınsa Cebrail sana konuk olmaz bunu bil. Peki Hira nedir? Sadece bir dağın içindeki mağara mıdır? Hayır. Hira'nın kelime anlamı arayış demektir. Arıyordu orada bir şey sallallahu aleyhi ve sellem. 35 yaşından itibaren Hira'ya gidip gelmeye başladı. 35 yaşından 38 yaşına kadar o günkü Arap'ın ifadesiyle yılın Ramat ayında yani Ramazan ayında 3 ayını orada geçirdi. 38 yaşından 40 yaşına kadar 2 yıllık zaman diliminin 3'te birini yani 6 ayını Hira'da geçirdi. Aklına kurban olduğumuz Ayşe anamız soruyor. Soruyor. Zaten sormasa birçok şey bizim için malum olmayacak. Ya Resulallah diyor. Sen diyor Hira'da kaldığın geceler uzun uzun ve günlerce daha Allah ayetleri göndermemiş Kur'an nazil olmamış. Sen ne yapıyordun orada Allah aşkına? Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ey Hümeyram öyledir Efendimiz. Ayşe anamıza hitap cümleleri üç tanedir. Ya Ayşe ey Ayşe. Ya Aiş, ey Ayşecik, ya Hümeira, ey pembe yanaklı. Efendimiz hanımıyla böyle konuşuyor, erkeklere de örnek olsun. Ya Ayşe diyor, Tehennus yapıyordum. Nedir tehennus? Tefekkür ama biraz daha farklı. Yani bir şeyler arıyordum. Yani varlık sancısı çekiyordum. Yani yaşadığım toplumdaki toplumun derdi, benim yüreğimin derdiydi bakıyorum sokaklara günahı görüyorum ağlıyorum bakıyorum sokaklara şirki görüyorum Allah'a isyanı görüyorum dert ediniyorum bunu ve geceleri kimse yokken ben bu millet için gözyaşı döküyorum işte orası o seccadenin başı o yatağın içi o evin bir odası senin için bir Hira'dır. Aleyhissalat ve selam efendimizin verdiği mesajda budur. Allah bizi hiralardan da mahrum etmesin inşallah. Üçüncüsü, insanlık tarihinin peygamberlerden sonra en güzel örnekleri olan sahabe nesli sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar. Filmde dinlediniz. Aynı cümleleri tekrar ediyorum. Yollarını kaybedenlere Yol bulduran nehirler yönlerini şaşıranlara yön gösteren yıldızlardır. Ashab-ı kiram efendilerimizin din binasındaki yerini iyice öğren ki o kıymetli kametleri hakkıyla tanıyabilesin ve onlarla seviyeni yükseltebilesin. Benim aziz kardeşim sakın sahabeyi. Tarihte olmuş bitmiş efsanevi şahsiyetler olarak anlama. Sakın sahabe sevgisini sadece onlara karşı bir vefa gereği olarak ortaya konulabilecek bir şey olarak anlama. Sahabe bizim için dindir. Enes bin Maliksiz din mi olur Allah aşkına? İbni Abbas bizim için dindir. İbni Abbassız din mi ibadet mi olur Allah aşkına sen sahabe binasını yıkarsan din binası diye bir şey olmaz bak bugün sahabeyi senin nazarından düşürmeye çalışanlar ne yapıyorlar biliyor musun bana Kur'an yeter diyor sen ne yapacaksın başka şeyi tarihle ne uğraşıyorsun diyor. Sen bana gel diyor Kur'an bize yeter diyor Ve seni nazarından seni on, Onları senin nazarından düşürerek Aslında başka şeyleri Oraya monta etmeye çalışıyor Ama bil ki Kur'an'ın yetiştirdiği Bir cemaattir sahabe Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Tebyin görevi Eğer tam anlamıyla dikkate alınmazsa Asla Kur'an Anlaşılmaz Kur'an'ın cemaati olan sahabenin uygulamaları dikkate alınmazsa asla Allah'ın razı olduğu iman hamlesi ortaya çıkmaz. Bana insanlık tarihinde ikinci bir nesil gösterin ki Allah onlardan şöyle bahsetsin Allah onlardan razı onlar da Allah'tan razı rıza makamını elde etmiş bir nesil o nesil öyleyse eğer Allah'tan razı olmayı öğrenmek istiyor musun? Varacağın kapı sahabenin kapısı. Allah'ı razı etmek istiyor musun? Varacağın kapı sahabenin kapısı. Allah bizi o kapıdan mahrum etmez. Dördüncüsü, insanlık tarihinin en güzel örneklerinin içerisinden bir örnek olan Hazreti Cebele'nin hayatı tefekkür ederek okunmalıdır dedim ya Hz. Cebele ile bize ait şeyleri konuşmamın sonunda söyleyeceğim söz oraya geldi onun hayatı beşer zulmeder kader adalet eder ilkesi gereği görünürde şer gibi olan bazı hadiselerin sonunda nasıl hayra dönüştüğünün en güzel misallerinden biridir Öyleyse kadere rıza göster ki her türlü kederde emin olabilesin. Kadere rıza adamı kederden emin eder. Öyle ol, öyle teslim ol. Ne olmuşsa olanda hayır vardır der, de. Evet esbaba tevessül, Allah'a tevekkül biz böyle yürürüz. Ama ne olursa olsun olduktan sonra... Kader deyip, kaderine rıza gösterip ona ait adımlar atmalısın ki haddi aşmayasın. Beşincisi, insanlık tarihinin en hayırlı ümmeti hepimizin içinde bulunmakla iftihar ettiğimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Bu büyük ailenin içerisinde olmanın hakkını ödemek, dikkat buyurur. Sallam bir akide, güçlü bir irade, Kur'an'i bir ahlak, büyük bir emel ve zorluklara karşı sabır ile mümkündür. O halde ağrı dağı gibi sarsılmaz bir imanı elde etmelisin ki mahrum yüreklere hidayetin nurunu taşıyan bahtiyarlardan kılınabilesin. Çok önemli bizimle de alakadar onun için bir kez daha okuyorum insanlık tarihinin en hayırlı ümmeti hepimizin içinde bulunmakla iftihar ettiğimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetidir bu büyük ailenin içerisinde olmanın hakkını ödemek sağlam bir akide güçlü bir irade Kur'an'ı bir ahlak büyük bir emel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 Size bir tane rüya okumak istiyorum biliyorsunuz rüya şimdi çok olumsuz bir biçimde eleştiriliyor farklı farklı şeyler söyleniyor ama ben bir büyük insandan bir büyük rüya okuyacağım sözlerimi de öyle bağlayacağım. Bakın büyükler rüya görünce ne görüyormuş neler söylüyormuş bir dinleyelim meşhur ağrı dağı denilen Ararat dağının altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı O dehşet içinde baktım ki Merhum validem yanındadır, yanımdadır Dedim ana korkma Cenab-ı Hakk'ın emridir O rahimdir ve hakimdir Birden o haletteyken baktım ki Mühim bir zat Kurban olalım o zata. Bana diyor ki, icazı Kur'an'ı beyan et. Uyandım. Anladım ki, Bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkilaptan sonra, Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya, Kur'an kendini müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek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 Sıra şimdi bizde inşallah. Sıra Kur'an'a sur olmaya. Haşa bize muhtaç değil. Biz İslam'a hizmet edince İslam'a şeref katmayız. Biz kimiz ki şerefi katan biz olalım. O zaten şereflerin en büyüğünü hak etmiş. Ona hizmet eden asıl şerefi alır. Derdimiz o şereften nasiptar olmaya... O şereften pay almaya, o şereften bir şekilde kendi payımızı alarak Rabbimizin huzuruna o şerefle yürümeye. Duam odur ki Allah o şereften bizi mahrum etmesin. Nasıl ki bize burada bir dağın üzerinden Cebele İbni senin üzerinden bu mesajları Rabbim bizlere yansıttıysa onların gereklerini yerine getirip İmanla, ihlasla, ihsanla huzuruna yürümeyi hepimize kolaylaştırsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cebele İbni Harise'nin cennetteki sofrasında buluşma duasıyla el emin olana emanet olun diyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.